Ölüler ziyaret edildiğinin farkında mıdır? Yani ölüler ziyaret edildiğinin farkında mıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirlere gidiyor, bakiye gidiyor. Esselamu aleykum ya daru'l-mu'minin, ya daru'l-mu'minin ve inna insha Allahu bikum lahiqun. Esselamu aleykum diyor. Yani kafir hitap var orada. Resulullah Aleyhisselam ölüleri selamlıyor. Makber'i selamlıyor. Eğer onlar o selamı duymayacak olsalardı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara selam verir miydi? Vermezdi. Demek ki onlar gideni görüyorlar, gideni fark ediyorlar. Allah Teala'nın müsaadesiyle oluyor bütün bunlar. Hani Bedir'de müşrikler bir kuyuya atılıyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Onların başına geliyor. Fehel wecettum ma vaada rabbukum hakka buyuruyor ki Allah Teala'nın size dair söylediğini buldunuz mu? Buldunuz mu cehennemi? söylüyor. Sahabe-i kiram radıyallahu hayret halinde. Ya Resulallah bunlar duyuyorlar mı size diye soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz onlardan daha iyi duyuyor değilsiniz ama velakin la yucibun. Fakat cevap veremiyor yani duyuyorlar ama cevap veremiyorlar Efendimiz aleyhisselam kabre gidiyor buradakiler diyor اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ azap görüyorlar yani orada olanları Allah azze ve celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösteriyor o halde kabre gittiğimizde Allah Teala'nın kudretinin bir tecellisi olarak oradakiler gidenleri fark ederler. Selam veriyorlarsa müminler, imanları varsa o selamı duyarlar.